3 Şubat 2018 Bursa Arifane Elım Derneği El Özu Billahi Min Ash-Shaytanir Rajeem Bismillahi R-Rahmani r asr Inna Al-Insan Lafi Husur Illa Nazina Amenu Wa Amilus Salihat Wa Tawasau Bil-Haq Wa Tawasau Bil-Sabr Sadaqallahul Azim Alemin Evet bu hafta Tedbirat-ı İlahiye kitabından Kitap hakkındadır Hasrından devam ediyoruz inşallah Sayfa 280 Yani sağ el yazıcı olduğu zaman Biz hokkaya ve kaleme ve mürekkebe ve üzerine yazı yazılacak olan levhaya muhtaç oluruz. Yani sağ elle yazı yazmaya kalkıldığında diyor, bir hokka lazım, içerisinde mürekkep olan, mürekkep lazım ve kalem lazım. Buna ihtiyacımız olur. Çünkü Enam 165'te buyrulduğu üzere muhakkak pardon, Enam 165 ve o ki sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Ayette bu şekilde buyuruyor Allahu Teala. Ayeti kerimesi ve Muhakkak Allah Adem'i sureti üzere halk etti. Hadisi şerifi gereğince Biz yazmakta dahi bizi halife kılmış olan hakkın sıfatları üzerindeyiz. Nitekim alemin vücuda getirilmesinde Bu alemin vücuda getirilmesinde Bizim kayıtlı vücutlarımıza karşılık Şimdi mukayese yaparak gidiyor Bizim vücudumuza karşılık Hakkın mutlak vücudu Teşbih yapıyor Bizim vücudumuza karşılık Hakkın mutlak vücudu Bizim sağ elimize karşılık Hakkın vücuda getirme eli Kudret eli Sağ el kudret eli olmuş olur Ve hokkamıza karşılık Nun yani isimlere ait bütün suretlerin bir diğerinden ayrılması olmaksızın bir arada oldukları hakikati Muhammediye ve vahdet mertebesi. Evet, hokkaya karşılıkta ne geliyor? Hakikati Muhammediye, vahdet mertebesi karşılık gelmiş oluyor. Ve kullandığımız kaleme karşılık da aklı kül. Bizim kullandığımız bu kaleme karşılık da alemde karşılığı aklı kül oluyor. Ve mürekkebe karşılık da madde evet bu mürekkebe karşılık madde ve kağıdımıza karşılık da levhi i mahrus. yani alemin külli nefsi vardır ve aynı şekilde fiilde değil halde yani ilimde çizgi çizme benzeri olan şey ve levhada yani hariçte benzerinin üst üste sıralanması ve yazılması ve levhada yazılmış olan benzerden çıkarak alemlerin vücuda getirilmesinden gerçekleşen şeyin benzeri Adem'in cüz'i nefsinde fiilen değil hal olarak bulunan çocuğunun suretine evet fiilen değil hal olarak bulunan çocuğunun suretine karşılık ve daha sonra o suretin Adem'in malum kalemi ile rahim levhasında yazılmasına cinsin münasebetine rahim levhasına bu kalemin yazması evet. ve bu rahim levhasında yazıldıktan sonra doğan Adem'in benzeri suretinden silsileler halinde çıkan onun benzerine karşılık gelir. Evet, Küçük alemde büyük alemde karşılıkları neler olduğunu ifade etti. İşte burada levh-i mahfuzu yani Büyük ve küçük alemin külli ve cüz'i nefsinin batını olan ilmi suretleri ve onların zahiri olan mahvolma ve ispat levhasını iyi anla. Ve bizim yazısında sonu olmayan şeyi ihtiva edici olarak o levhayı nasıl ispat ettiğimize akli bakış ile bak. Çünkü biz ilmimizde olan manalara Hokka'nın içinde tek vücut olan birçok harfler ve kelimeler elbiselerini giydirerek kalem vasıtasıyla kağıt üzerine nasıl sonu gelmeyecek şekilde yazar ve o kağıt üzerinde nasıl mahve ispat edersek, silersek veya ispat edersek, yerinde bırakırsak Hak da ilminde olan suretleri öylece cisim kağıtları üzerine unsurlar elbisesini giydirerek Sonsuz bir şekilde yazıp mah ve ispat eyler. Dilediğini mahveder, dilesin bırakır. ispat eyler. İşte bu izahtan sen levh-i mahfuzu ve mah ve ispat levhasını iyi anla. Mah ve ispat levhasını daha önceki sohbetimizde izah etmiştik, açıklamıştık. Leh i mahfuzda kısaca bir paranteze çalın. levh-i mahfuza yazılan asla ve kata değişmez. Bir de onun altında levhalar varmış vardır ki demiştik ayetle de örnek vermişti. Allah dilediğini bırakır dilediğini siler diye. İşte o levhalarda mahve ve ispat levhasıdır demiştik. Allah-u Teala orada yazar, isterse değiştirir. Ama değişen en son hal leh mahfuz'da yazılı olan halle mutabık olması lazım. Çünkü leh mahfuz'da yazıldı ve o iş bitti. Bir daha da değişiklik olmaz. Nitekim Hak Teala Ra'd Suresi 39. Ayette Allah dilediği şeyi mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar ve Ümmül Kitap onun indindedir buyurmaktadır. Evet bu mahve ispat levhasını kastetmiş oluyor bu ayette. Dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır derdi. Şimdi varlıksal suretler tabiat levhasında bir taraftan mahvolur ve bir taraftan peydah olur. Nitekim Ayet-i Kerime'de Bakara 106 biz bir ayetten neyi kaldırırsak veya neyi unutturursak ondan daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz Buyurulur. Bundan dolayı tabiat sahasında dokunmuş olan bir suret bozulunca onun benzeri peydah olur ve hayal levhası da böyledir. Ve sonsuz fezada yani hakkın mutlak vücudunun aynında var olan alemlerin sonsuz olan tamamı böyle olduğu gibi onlardan her birinin üzerinde var olan suretler de sonsuz bir şekilde böyledir. Oysa izafi vücuda dahil olan her şey sonludur. İzafi vücuda dahil olan her şey sonludur. Bir sonu vardır. Çünkü her birinin öncesi ve sonrası vardır. Öncelik ve sonralık mevhumunu sahiptir. Bu yaratılmış olan izafi vücut değil mi? Böyle olunca sonsuz fezada ezelden ebede var olan sonsuz alemlerin ve izafi vücutta tayin etmiş olan kutup gibi en küçük alemdeki çizgi çizmenin benzeri olan şeyin ve onun levhasındaki benzerlerinin yazılmasının nasıl olduğunu mukayese ile tetkik et. Belki bu, tetkik esna, bu tetkikin esnasında onlara ait birçok sırlar gönül levhanda gerçekleşir ve nakşedilmiş olur da bu hususta sende zevki yani bizzat hakikatini yaşamaya ait ilim ve Muhammedi irfan oluşur ve o gönül levhası öyle bir mevzidir ki Arif o sırları bilmek hususunda bu mevziye sığınmaya muhtaç olur bu hususla alakalı bir beyt ne istersen yürü var ondan iste hüdanın ulu dergahı gönüldür buyrulmakta. Çünkü Arif'in gönül levhası kendi kitabıdır. Arif'in gönül levhası kendi kitabıdır. İsra 14'te şöyle buyurulur: Kitabını oku. Bugün nefsine o yeter. Şimdi levha yazma mahallidir. Biz o yazma mahaline kitap ismini veririz. Levha, kitap ve deriz ki o kitap iki kısma ayrılmıştır. Birisi kitabı merkum ve diğeri kitabı mastur. Kitab-ı merkum yani yazılmış kitap. Diğeri kitab-ı mastur yani satırlanmış kitap. Şimdi bunlar neymiş bunları izah edecek. Nitekim Allahu Teala Tur Suresi 1 ve 2. ayette kitabun merkum Tur suresi 1 ve 2'de ve turi ve Kitabın mesturim buyurulmakta. Yine aynı şekilde mutaffifin 9'da kitabın merkum buyurulmakta. Bu ayetlerde kitabı mastura yemin eder ve merkumdan haber verir. Ve o kitabı merkum neydi kitabı merkum? Yazılmış kitap. Ve o kitabı merkum hem ve hem de illiğinde olur. Hem aşağıda hem de yukarıda var. Kitabı mastur, yani satırlanmış kitap, ruhlar aleminde ve Kitabı Merkum yani yazılmış kitap, gayb ve şehadet alemindedir. Bilinsin ki, henüz gayrılık elbisesiyle taayyün etmemiş olan vahidiyet mertebesinde, henüz gayrılık elbisesiyle taayyün etmemiş olan vahidiyet mertebesinde sabit, İsimlere ait suretler soyut cevherler halinde olarak gayrılık elbisesiyle tayin etmiş olan külli ruh levhasında mastur yani satırlanmış olur. Ve ondan sonra gayb alemi olan mutlak misal levhasında ve daha sonra tabiat levhası olan şehadet aleminde merkum, yani yazılmış kitap olur. Mastur ile Merkum'un farkı şudur ki mastur satırlanmış mah kabul etmez. Değişiklik kabul etmiyor. Mah kabul etmez. Satırlanmış mastur kitap dediği değişikliği kabul etmiyor. Mah bu kabul etmez. Ve Merkum mah ve ispatı kabul eder. Şimdi anladık mı bunu? Evet. Mastur leh mahfuz olmuş oluyor. Merkum mah ve ispat yapılan aşağı kılevalar oluşur. Ve doğru keşif yönünden halik tarafına göre merkum olanlar yani yazılmış olanlar onun yönünden masturdur. Onun yönünden yani satırlanmıştır. Çünkü mah ve ispat dahi halikin meşiyetine yani üst iradesine göre olur. Tabii ki halikin halk edenin meşiyetine, dileğine, iradesine, muradına göre olur kendisinin bildiği şekilde oluyor. Evet. Lakin meleği ala yani melaike-i kiram, mastur ve merkum itibarlarını muayene etmediği için, ona göre mastur ya da merkum itibarı onu o konuda itibar etmiyor meleği ala Ne gör, veriliyorsa ona göre hareket ettiği için, bunları muayene etmediği için gerek masturu ve gerek merkumu kabul edeni ancak tek bir yön görür. Yani bir alem olarak görür. Ve o tek bir yönde ruhlar alemidir ki isimlere ait suretler onda masturdur. Yani satırlanmıştır. Çünkü meleği i âlâ indinde zaman ve mekan itibarları yoktur. Zaman ve mekan bize göre var. Fakat insan meleği i tersinedir. Çünkü insan Ulvuli, ulvuli ve süfliliği toplamış olduğu için çünkü insan her ikisini topluyor ulviliği de topluyor kendisinde süfliliği de süfliliği topladığı zaman ne diyoruz biz buna nefsi Emmare'nin tesiri altında kalana süflilik oluyor her türlü süfliliği işleriyle uğraşıyor ne yapmış oluyor ta ki esbeli safiliğine inmiş oluyor Ulviliği topladığı zaman bu nefsinin özünü saflaştırıp da hakikatine idrak ettiği zaman safiye mertebesine çıkarttığı zaman da o zaman da Ulviliği toplamış oluyor. Ne olmuş oluyor? Yaratıldığı aslına yani ahsani takvim özelliğine yükselmiş oluyor. Dolayısıyla her iki uç arasını toplamış oluyor insan. Oraya da gidebilir, buraya da gidebilir. Ulviliği ve süfliği toplamış olduğu için emir alemi ile halk aleminden ibaret olan iki yöne de emir alemi ve halk aleminden ibaret olan iki yöne de vakıf olduğundan melekler indinde mastur yani satırlanmış olan şey insan için merkum yani yazılmış oluyor bu hususta bir beytin tercümesi ey sahip insanlık mertebesini meleklerden arama çünkü sırsız bir ayna ne suret gösterebilir işte sırlı ayna kim oluyor İnsan olur. Kâmi. İnsanı şamkami. Tabi, insanı kâmil oluyor. Buradan kast edilen o, insanı kâmil. Sırlı ayna. Tabii. Sırlı ancak ayna ancak suret gösterebilir. Ama sırsız camdan baktığın zaman sureti göremezsin. Evet, burada sırsırlı ayna hükmüne geçmiş oluyor, insanı kâmil. Şimdi yazıcının yani külle yevmin hüve yani o her an bir iştedir. Rahman 29. Evet. Gereğince ilahi isimlerin yönelip tasarruf ettiği şey ancak mastur, yani satırlanmış olandır. Ve ilahi isimlerin tecellileri her içinde bulunan yurda göre başka bir rengi taşıdığından, yazıcının yönelip tasarruf ettiği tecelli, mahalli zor bir yerdir. Ve o yer, İpliklerin düğümlendiği mahalle benzer ki bazısı bazısına dahil olur. Yani mastur ile merkum o zor yerde bir diğerine girift halde bulunur. Nitekim ümül kitaptan yeryüzüne yönelik tasarruf edilen şey mastur. Yani satırlanmış oldu ümmül kitaptan. Çünkü his gözü bunların menşeini ve kaynağını göremez. Ancak Hissi suretleri görür. Fakat bu hissi suretlerin kaynağını basiret gözüyle görür. Yani kalp gözüyle görebilir ancak. Keşif ehli indinde yazıcı olan ilahi isimlerin yönelip tasarruf ettiği yön itibarı ile bu yeryüzüne dönük mastur yani satırlanmış olan merkum yani yazılmış olan oldu. Ve bu yeryüzüne dönük olarak mastur olan hükümlere ait ilimlerin sahipleri olan fıkıh alimlerinin ilmidir ki onların kalpleri dünya muhabbeti sebebiyle perde içinde olup melekutu yani zahir alemin batınını müşahede ve muayene edemezler. Kim edemez diyor? Fıkıh alimleri. Fıkıh alimlerini çoğu yerde Muheddin i̇bn Arabi Hazretleri zahir uleması olarak deneteler. Yani işin, işin bahtına vakıf olamadıklarını beyan eder. Nitekim inşallah 11. cilde geldiğimiz zaman Fütahat'ta işleyeceğiz. Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği zaman İslam camiası içerisinde Mehdi Aleyhisselam'ın mehdiliğini kabul etmeyip itiraz eden ilk önce zaten fıkıh alimleri olacak. Artık hep işin zahirinde kaldıkları için batınına tabi bu bütün fıkıh alimlerini kastetmiyoruz burada işin batınına vakıf olanları tenzih ederiz ama işin sadece hükümleri cihetinden zahirine bakan fıkıh alimleri Mehdi aleyhisselamın mehdiliğini kabul etmeyerek itiraz edeceğini beyan ediyor Mutlu İbn-i Hazretleri onun içinde İsmail Hakkı bursevi Hazretleri de der ki işte sadece zahirinde kalanlara tek kanatlı kuş diye İşin işin batınını da öğren ki Keşfet ki, anla ki o ilimleri de çift kanatlı olasın. Kuş olmak çift kanat olmayı gerektirir, uçmayı gerektirir. Çift kanat olmadan uçulmaz. Şimdi, melekler yukarıda beyan edildiği şekilde Ulvi emir aleminden masturda, yani satırlanmış da kaimdirler. Ve fıkıh alimleri süfli halk aleminden masturda kaimdirler. Ve tahkik ehli ise iki yönü. Yani hem melekut alemini ve hem de mülk alemini müşahadeleri sebebiyle merkumdadır. Yani yazılmıştadır. Bundan dolayı yeryüzüne yönelip tasarruf edilen şeyi ve onda var olan suretleri hissen müşahade ederler. Ve yazıcının yani ilahi isimleri her yurdunda yönelip tasarruf ettiği şey ki o şey ezelde tahakkuk etmiş olan sır yani sabit aynlar hakkında arşın üstüdür yani cismaniyetin ve izafi vücutların üstüdür ve emir alemlerinin yani şen alemlerinin bazısı hakkında semanın üstüdür yani halk aleminin üstünde olan mutlak misal alemidir o şeyi kalben ve aklen müşahede ederler. Hatta kalplerinden korku ve ürküntü kaldırıldığında bu zahir olan nedir derler. Bu zahir olan, zuhur eden, ortaya çıkan, gözüken nedir derler. Hak Teala'dan Rabbinizdir diye hitap gelir. Rabbinizdir. Onlar sorarlar bu zahir olan nedir? Hak Teala'dan da hitap gelir. Rabbinizdir o zahir olan. Arşın üstünden değil mi? Onlar da, tabi bu mesela şeyde, e, mahşer alanında toplanıldığı zaman olan, olacak olan hitap. Hani Arş bekleniyor ya. Arşın ve dedikleri yer değil mi? Evet, tabi ki. Arşın üstünden. Rabbinizdir diye hitap gelir. Onlar da, bu keşif batıl değil, haktır derler. Eyvallah. Yani onun hak olduğunu evet. onlar da tasdik ederler, bilirler. Bu, sebe 23 hatta onların kalplerinden korku kaldırıldığında nedir derler Rabbinizdir diye hitap gelir haktır derler ayeti kerimesi ayette de aynen böyle geçiyor ayeti kerimesi Sebe suresinde olup Cenab-ı Şeyh burada batınıma batın manasını tefsir olarak verir Yani dedi ya Rabbinizdir diye hitap geldiği zaman onlar da bu keşif batıl değil haktır derler dedi ya burada batın manasını tefsir olarak ifade etmiş olur Şimdi hak onlara tecelli eder. Onlar tecelli etmiş olan hakka hitap ederler. Ve hak teala da onlara hitap eder. <gülüyor> Bundan dolayı bu tecelli içinde varlıklardan ve eşyadan perdeli olurlar. İşte bu tecelli vuku bulduğunda varlıklardan ve eşyadan perdelenirler. Ve bu varlıklar ve izafi vücutlar perdesi yırtıldığında ve onların indinde sebepler ortadan kalktığı zaman halk edilmişler hakkında kader sırrının nasıl hükmettiğine bakarlar. İşte o sebepler perdesinin ardını gördükleri için bu perdeler yırtıldığında kader sırrının kader sırrının nasıl hükmedildiğine, hükmettiğine bakarlar. Ve emri çıkış yeri üzerine tetkik ederler. Emir nereden çıkıyorsa oradan tetkik ederler meseleyi. Yani şehadet aleminde var olmuş olan halk edilmiş fertlerin Sabit ayınlarına müşahede edip, o fertlerin tek tek fertlerin nene bakarlar perdeleri yırtıp sabit ayınlarına müşahede edip ezelde ve başlangıçta hangi ilahi ismin görünme yeri olduğuna vakıf olurlar. Hangi isim onda hüküm sahibi, Rabbi hassı nedir onu bilirler. Dolayısıyla başlangıçta göre sabitesini görürler. Diyor. Bu isimler ne yapıyor bunu değil mi? Kim görüyor yavru? gören kim? Melekler, ehli, ol Hayır, ehli olan. Yani. Görebilenler var yine. Var tabii ki. Evet. Mesnevi'den tercüme. Kamiller senin adını uzaktan işitirler. Senin atkı ve çözgünün dibine kadar vakıf olurlar. Yani senin madde beden kalıbında bulunan isimlere ait tecellileri ve misal alemine ait suretini ve Ruhunu ve sabit aynını ve sabit aynının hangi ismin görünme yeri olduğunu görürler. Kimler? Kamiller. Evet. Belki senin doğmandan nice senelerce önce seni her yurdumdaki hallerin ile beraber görmüş olurlar. Daha doğmadan dahi görürler. Nitekim ehlullah. Bu nazar ettiği zaman Allahu Teala bunu açtığı zaman işte o ehlullah'a ne yapıyor? Falanca insanın henüz daha evlilik yapmamış insanın dahi evlilikten meydana gelecek çocuklarının hangisinin sahip veya hangisinin şaki olabileceğini dahi görmüş oluyor. Bunu Allahu Teala ona bildirmiş oluyor, göstermiş oluyor. Bunu yadan kimi abi bunları hangi evliya? Yani? Bu Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin cevabı. Evet. Tamam. Ve bu kader sırrının onlar üzerinde sebepler perdesi arkasından nasıl hükmettiğini görüp onları bütün fiillerinde ve hareketlerinde mazur görürler. Evet, sabit aynlarını gördükleri için yaptıkları fiilde, harekette mazur görürler. Neden? Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki perçeminden tutup çekilmiş olmasın. Allah tarafından ayetin hükmünün ne demek olduğunu bilirler çünkü. Ondan dolayı oluyorlar değil mi? Tabii ki yani ayağın sabitesinin gereğini yaşamak zorunda. Başka bir yolu yok. İhtimali yok yani. Çünkü bu eşyanın hepsi ilahi isimlerin görünme yeri olup hakikatte bütün hareketlerin ve sakinlerinin hakiki vücuda ait olduğuna vakıf olmuşlardır. Bütün mesele hakiki vücuda ait olduğunu bilmek. Bu keşif ehli isterlerse bu müşahadelerinden bahsetmeyip sessiz kalırlar. Gördüklerini isterlerse hikyet ederler söylemezler. Ve isterlerse halin gereğine göre ifade ederler, söylerler, izah ederler, açıklarlar. Çünkü onların söylemleri de söylememeleri de, söylemeleri de söylememeleri de Hakk'ın tecellilerinin gereğindendir. Yani söyleyecekse zaten o manada Hakk tecelli etmiştir ki onu söylemek durumunda kalmıştır. Söylemeyecekse tecelli o cihetten gelmiştir ki onu giz tutmak zorunda kalmıştır. Yani ne, isterse. ne isterse ona göre cereyan eder. Bu gibi zatların sözleri kendilerinden değildir. Şimdi o yani Hak Teala harfsiz ve sessiz onlara yani basiret gözlerinden perde kalkmış olan keşif ehline hitap eder. Bu kamillere bu keşif ehline hitap eder. Hakkın kitabı bu gibi sa saadet sofrası zatların kalplerindedir. Çünkü isimlerine ait toplayıcılığıyla Hak Teala kamillerin kalplerine tecelli edicidir. Nitekim hadisi kutsi de şöyle geçer. Yerime ve göğüme sığmadım velakin mümin kulumun kalbine sığdım. Buyurmaktadır. Bu halde olan Kamillerin kalpleri Bir takım levh-i mahfuzlar Yani muhafazalı levhalardır adeta Kalplerinde o bilgiler Vardır Levh-i mahfuzdan Allah ne kadar aktardıysa Onlarda bulunur Evet levh-i mahfuz gaybtir allah Teala bu gaybtan ne kadarının Kısmını aktarmak isterse Kamillerin kalbine aktarır Onlar için o gaybtan çıkmış olur Ama bilmeyen için avam için yine gaybtir o Her şeye ait vaazı ve tafsili ihtiva edici olduğu halde her bir şey onda yazılmıştır. Çünkü Hak Alan'ın isimlere ait toplayıcılığıyla tecelli ettiği bir kalpte isimlere ait görünme yerlerinden ibaret olan her bir şeyin tafsilatıyla beraber bulunması ve yazılmış olması tabidir. Ve isimlere ait suretler basılmış olan kalpler muhafazalı levhalardır. Çünkü isimlere ait suretler sabit aynlardan ibaret olup hepsi eşyanın hakikatleridir. Ve hakikatler ise asla değişim kabul etmez. Düsturu hatırlayalım. Hakikatler değişmez ve başkalaşmaz. Ancak hükümler başkalaşır. Bu düsturu hiçbir zaman unutmayalım. Hakikatler değişmez, başkalaşmaz. Yani örneğin Mudil ismi Hadi ismine ve dar ismi nafi ismine değişemez. Hadi hidayet eden, budi saptıran, saptıran isminin nasıl ki hidayet eden olmayacağı gibi değişmez. Şifa veren, hastalık veren isimleri de farklı zıt isimlerdir bunlarda. Bundan dolayı da bu kamiller her bir şeyi tafsilatıyla beraber muhafazalı levhalardan ibaret olan kalplerinde okurlar ve bu hak kitabı içeriğinden haber verirler. Kalplerindeki bu hak kitabı içeriğinden haber verirler. Ve bu haber verdikleri şeyler rabbani hatıralardır. Düşüncelerdir. Hatıra burada hatıra terimini kullanmış. Düşünce olarak da alalım, algılayalım evet. net anlamak için. Şimdi açacak zaten meseleyi. Bilinsin ki bu müşahade bu kitabın 5. bölümünde beyan edildiği üzere tahkik ehlinin külli muhakkak 3. fena dedikleri makam sahiplerine mahsustur külli muhakkak 3. fena dedikleri makam sahiplerine mahsustur bu müşahede onlar nefh etme as ashabı olup hakkın gayrını unutmuşlardır haktan gayrını unutmuşlar ve Cenabı Mevlana Efendimiz Mesnevi şeriflerinde onların haline işareten buyurmuştur ki şöyle geçer Mesnevi'de Hissiz ve kulaksız ve fikirsiz olunuz. Ta ki irci ilahi hitabını işitesiniz. Irci dön. Dön Rabbine diyor ya. O hitabı işitesiniz. Hissiz ve kulaksız ve fikirsiz olunuz ki ta ki irci ilahi hitabını işitesiniz. Ve bu makamın altında bulunanların kalplerine olan ilahi tecellilere hissiz, ve şehadet aleminin görülür ve işitilir olan sesleri ve bunlardan hasıl olan akli tefekkürler karıştığından onların kalpleri muhafazalı levhalar değil belki mah ve ispat levhaları haline gelir çünkü kalbinde bir an bir düşünce oluşur bu budur gibi bir hüküm koyarsın sonra o hüküm koyduğun şeyin öyle olmadığını görürsün veya şu iyi bir insana benziyor dersin iki gün sonra anlarsın ki o kötüymüş bana iyi gibi gözükmüş zanda, zanda bulunmuşsun. Ne oluyor? Mah ve ispat levhası haline dönüşmüş oluyor kalp. Çünkü bu budur dediğini bozuyorsun icabda siliyorsun. Hayır öyle değilmiş buyurmuş diyor. Ama kamillerin kalbi levh mahfuz gibidir diyor. Onda Tereddüt olmaz. Çünkü zan yok. Rehim yok. Onlar ilahi cihetten dedi ya Rabbani hatıralardır. Yani Rabbani düşünce itibariyle ne yapıyor? Kendinden o kitabı okuyor. Yani levh-i mahfuzu okuyor. Allahu Teala ona onu açmış oluyor. Basiret üzere. Tabii. İbrahim Aleyhisselam diyor ya ben en sonunda geliyor bakmayana ihtimal edelim diyor. Yani evet. Önce ayağa sonra Tabii. Ayı. Önce o mahve ispat levhası durumundan en sonunda neye dönüyor? en son hükmü koyuyor artık evet. Sa sağlam sabit evet. hükmü koymuş oluyor o zaman o zaman kitabı şeye, satır makamına gelmiş oluyor evet o makama gelmiş oluyor değişmiyor çünkü artık onun yazı evet ne dedik şimdi burada bu makamın altında bulunanların kalplerine yani bu kamillerin altında bulunanların kalplerine olan ilahi tecellilere his ve şehadet aleminin görülür ve işitilir olan sesleri ve bunlardan hasıl olan akli tefekkür karıştığında çünkü gözümüzle görüyoruz kulağımızla duyuyoruz işitiyoruz görüyoruz hadiseleri bir de tefekkür yapıyoruz şöyle mi böyle mi fikir yürütüyoruz bunların içerisine ne oluyor yanılmalar giriyor bu sefer işte %100 yüz doğruluğuna ispat edemez bir insan akli tefekkürüyle his aleminin verisiyle bunlar karıştığından onların kalpleri muhafaza levhalar değil belki mah ve ispat levhaları halinde açığa çıkmış olur ve onların hatıraları sırf Rabbani hatıralar olmayıp yani Kalbe gelen düşünceler Rabbani cihetten olmayıp ya, olmayı. meleki ve nefsani ve şeytani hatıralarıyla karışık olur. Evet. evet meleki hatıralara da düşüncelere de açık. Nefsani düşünceye de açık. Şeytani düşünceye de açık. Bundan dolayı onların verdikleri haberler de ona göre olur. Yani Şimdi yanılabilir. Mezun Hataya bu şeydir. Tabi mülhime Yapıyoruz. ilham alan yani nefis. Tabii, tabii yani düşünün. Burada karışıyor düşünce. Nefisten de nefis de karışıyor bu düşünceye. Şeytan da karışıyor, melek de karışıyor. Şimdi bilemez kişi acaba yüz meleki diyemez buna. Veya yüzde yüz labani diyemeyecek bu, bu kişi. Tereddüt edecek karıştıracak. Mutmain gerekiyor. Ancak mutmain nefis mertebesine. İşte burada nefiste ne oluyor? Insandaki nefis mertebesinde mülhime nefis mertebesine gelen ilham alan nefis demektir. Burada ilham almaya başlar. Nereden alır? Melekten de alır kendi nefsinin de dahli vardır nefsani düşüncelerde gelir meleki düşüncelerde gelir şeytani düşüncelerde gelir nefislerden onun için burada mülhime nefis mertebesindeki kişi korunmuş değil evet mülhime nefis mertebesinde bir takım kerametler de zuhur edebilir kişiden ama onun keramet sahibi olması onun korunmuşluk makamındaki yani mutmainlik makamına ulaşmış evliyadan olduğu anlamına gelmez maalesef birçok halk arasında bu tarzda insanlar e, evliya gibi görülebiliyor. Ay, Böyle bir hataya düşülebiliyor. Ayak kaymalar Tabi ayak kaymalar mülüme nefis mertebesine ayak kayar. Evet. Ancak kişi mutmainle nefis mertebesine adım attıysa işte artık o Rabbani düşünceler ona ilahi cihetten geldiği için şeytan tarafından ve nefis tarafından gelen düşüncelere karşı onların e, tedbirini alır, bilir oradan geldiğini ona karşı korunmuşluk olur ki onun için demiyor zaten mutmainle nefis mertebesi. Artık mutmain olmuş. Tereddütte değil. Artık orada vehim devreye girmiyor. zan devreye girmiyor. Devam ediyoruz. Yani ey efendi olan ruh... Yukarıda izah ettiğimiz katibin vasıflarını idrak et. Bu idrak sana pek lazımdır. Mühim konulardır bunlar. Pek lazımdır. Çünkü halifeliğin dolayısıyla senin için vücut mülkünde imamlık mevkii varsa... Onun için de hitap etme mevkii vardır. Evet. Ve o katip hitap etme mevkiinde, mevkiinin dışında olan işlerde bağımsız değildir. Belki sana tabidir. Fakat hitap etme işinde imam olduğundan bağımsızdır. İmam olduğundan bağımsızdır. Sen vücudu harekete geçirici oluşun yönüyle eğer onunla beraber olursan, onun hitap etme vazifesini layıkıyla yerine getirebilmesine hizmet içindir. Fakat hakkın hükümlerini yerleştirmek için bu katip ve onun cemaatinde olan o katibin dışındakiler senin ihatandaki imamlığa dahildir. Senin kuşatman altındaki imamlığa dahildir. Çünkü vücut mülkü senin işlerinin açığa çıkması için sonradan olmuştur. Ve sen o mülkün hakimisin. Şimdi madem ki katip senin mülkünde hitap etme işinde imamdır yani söz sahibidir, imamdır reistir ve bu vazife ona verilmiştir sen ona hürmette kusur etme. Bu imama hürmette kusur etme. O katip senin mühürdarındır. Onayı veren odur. Mührü basan. Ve idaren altındakilere olan hitabı senin tarafından ve sana izafe edilerek gerçekleşir. Ve ona muhabbet et ve hoş tut. Kabalık ile muamele etme. Aksi halde senin üzerine mülkünü bozar. Çünkü yardımcın olan akıl işleri çevirmekte ona muhtaçtır. Oysa senin gayen ile yardımcının gayesi ve maksadı Meskeninin yani mülkünün işlerini güzel bir şekilde idare etmektir. Amacın bu değil mi? Diyor. Ve katibin yazdığı şeyler sen her ne kadar murat edersen et, senin istediğin şey sebebiyle değil, ona görünme yeri olduğun isim hazretinden ulaşan şey sebebiyledir. Evet burayı anlayalım. Katibin yazdığı şeyler sendeki o katibin yazdığı şeyler sen her ne kadar murad edersen et ne murad edersen et senin istediğin şey sebebiyle değil ona görünme yeri olduğun isim hazretinden ulaşan şey sebebiyledir. Ayağını sabit etsen gelen emirledir. Tesirledir. Evet. Ve o köyün yani senin tabilerin olan aza ve organların hakkında bu kendisine ulaşan şeyleri yazar. Bilesin ki muhakkak hazret için ancak köyü sebebiyle mana vardır. Yani senin şehrin olan idare merkezin için tasarrufun manası ancak köyün yani tabilerin, senin organların tabileri sakin olduğu köyler sayesindedir ve onlar senin aza ve organlarındır. Aza ve organlar olmasa fiiller açığa çıkmaz evet. Dil olmasa konuşamayız evet. El olmasa tutamayız Ayak olmasa yürüyemeyiz Ve tasarruf belli olmaz Ağza ve organlar olmasa Şimdi eğer köyün bozulur Yani bu azaların bozulur Ve isyan ederek senin üzerine hücum ederse Bu hal mülkünün bozulmasına sebep olur O zaman bu vücut ülkesi bu mülkün bozulur ve bu bozulma ve isyan karşısında nasıl işlerini tanzim ederek yitirileni telafi edersin? Dedik ya Muheddin İbn Arabi Hazretleri bu vücudu bir ülke olarak alıyor, ele alıyor, oradan tasvir ediyor, teşbih ediyor, anlatıyor şimdi. Bu bizim ülkemiz, bu ülke bu toprakların sultanıyız, ruhumuz sultan, akılda vezirimiz. Bu ülkeyi yönetiyoruz biz, padişahımız tarafından. İşte burada... Bunları yönetirken bu azalarına yani tabilerine ona göre muamele et diyor. Bozulursa diyor ülkende düzen bozulur, hiyerarşı bozulur, her şey alt üst olur. Ve o katip günah ve takva üzerine emindir. O katip, sende bulunan katip günah ve takma üzerine emindir. Yani bu şerhin başlarında geçtiği üzere nefis günah ile değiştirme ve takma, takva ile temizleme mahalli olup, Katip bunların her ikisini de yazar. Ve senin mülkün olan nefis bu iki sıfatı da beraber kabul eder. Takvayı da günahı da kabul ediyor nefis. Değil mi? Melekten gelen takva ilhamını da kabul etmeye müsait. Şeytandan gelen günahı da kabul etmeye müsait bir halde. Şeytana uyarsak günaha gitmiş oluyoruz. Meleğin düşüncesi ilhamına uyarsak da Takva üzerine bulunmuş oluyoruz. Bundan dolayı yukarıdan beri ben sana nasihat ettim. Bu nasihatımın içerisinde muamele icra etmeye devam et. Bunu düşün, tefekkür et, muamele et. Rabbani tezkire yani ferman, hatırlatış. Bilinsin ki her bir mana ilk önce kalbe gelir. Bunu unutmayalım önce bize ulaşan mana kalbe ulaşır. Kalpten ondan sonra diğer melekelere geçerek ondan sonra biz bunun icrasını, hükmünü yaparız. İlk düşünce kalbe gelmekte. Mana kalbe geliyor. Kalp ilk almayı kabul eden kalptir bizdeki organlarımızda. ilk geleni. Nereden gelirse gelsin. Almayı kabul eden kalptir. Bilinsin ki her bir mana ilk önce kalbe gelir. Ve ondan sonra beyne yansıyıp Akıl o manalarda tefekkür eder bu sefer. Ve manaların hatıra gelmesi insanın kendi irade ve arzusuyla gerçekleşen bir şey değildir. O mananın kalbe gelişi. Bu manalar iradesiz olarak kalbe gelir. Bu hatıralar dört kısımdır. Yani bu hatıralar, bu düşünceler dört kısımdır. Dört cihetten gelir. Bir, Rabbani veya Rahmani hatıralar. Yani Rabbi cihetinden ya da Rahman'dan gelen hatıralar yani düşünceler. 1- 2- Meleki hatıralar, melekten gelen düşünceler kalbe. 3- Nefsani hatıralar, nefisten gelen düşünceler. 4- Şeytani hatıralar, bu da şeytandan gelen. 4- Cihet üzerinden bizim kalbimize mana yani düşünce, ilka gelmekte. Başka bir beşinci yönü yok. Bunlar bir Rabbani cihette, Rabbani veya Rahmani dediği, iki meleki, üç nefsani, dört şeytani. Cenab-ı Şeyh Muheddin İbn-i Hazretleri bu katip bahsinde tevki ismi altında bu dört çeşit hatıranın esaslarını beyan buyururlar. Fakir tevki kelimesini katipler arasında kullanılan ferma yani hatırlatış kelimesiyle tercüme ettim. Yani beraber Hazretlerinin tevki kelimesini kullandığına mana vererek bize Türkçe karşılığında bunu nasıl anlayalım diyor? Ferman. Yani hatırlayış, hatırlatış anlamında diyor çevirdim. Bu fermanlarda yani bu hatırla hatırlamalarda, hatırlatışlarda her bir vücut mertebesinin gereği üzerine esas kaideler ve toplu emirler bulunmaktadır. Rabbani fermanın içeriği şudur. Şimdi bunları tek tek işliyor, anlatıyor. Rabbani ferman, yani Rabbani hatırlatışın içeriği şudur. Bu Rabbani ferman, insani halife olan kamile benliğim ile yani zatî rütbem yönünden aynı vücudumun tahakkuku ile hüviyetim, yani bütün hakikatleri içine almış olan mutlak hakikatim arasında Gidip gelici olan uluhiyet sırrım. Kendisinde yayılmış olan, kendisine itaat edilen ilahi emirdir. Evet bu neymiş? Demek ki Rabbani Ferman ilahi emir. Bilinsin ki vücut mertebeleri hakkında yukarıda geçen izahlardan da anlaşılmış olacağı şekilde hakkın mutlak vücudunun, hakkın mutlak vücudu Hangi mertebeden taayyünsüzlük? Taayyün yok. La taayyün. La taayyün. Taayyünsüzlük. -ayün. Ta yani zati ahadiyet, yani zati teklik mertebesinde bütün nitelikler ve sıfatlar yok olmuştur. Zat var çünkü orada. Evet. Zattan gayri hiçbir şeyden söz edilemez. Evet. Orada isimlerinden de söz edilemez. Sıfatlar, nitelikler hiçbir şey yok. La taayyün mertebesinde. Evet. Bakın bu hususta birçok ee, bu konuda kitap yazan Ehlullah'ın dikkatini çekmediği mevzuya Muhittin İbn-i Hazretleri çeker. Allah ismi dahi alt mertebededir. Evet. Çünkü isimdir. Evet. Allah ismi o zata işaret etmek için bütün isimleri cemeden toplayan bir isimdir. O da taayyüne çıkmıştır. La taayyünün mertebesinde Allah lafçısının dahi mevzu bahsi yok. Sadece sırf zat var orada. O zaten sıfat oluyor. Tabii o Allah sıfattır. Onu nitelemek için çünkü öyle O zatı nitelemek için konulmuş kendisi tarafından bize kendini anlatmak, nitelemek maksadıyla koymuş olduğu bir isimdir Allah ismi. Bunu bu şekilde anlayalım. Hatta eee Fütühat sohbetinde okumuştuk isimlerin nasıl cereyan ettiği, çıktığını. Allahu Teala nasıl ilk önce kendi isimlerini halk etti? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra varlığı nasıl halk etti? Bu mevzuyu Temsili olarak anlatmıştım. Allah, o şey, deneyi, herhalde, Allah zatına o ismi kendisi koymuş. Tabii ki kendi koyuyor. Kendi. Diğer isimleri de kendisi koymuş. Tabi biz Allah kendisini Allah ismiyle nitelediği için biz en kamil, cemeden isim olduğu için biz Allah diyoruz. Ne zaman ki mutlak olan zat isimleri ve sıfatları dolayısıyla mertebelere tenezzül ederek görünme yerlerinin suretleriyle tayyün edici oldu. Eyvallah. Vahdet mertebesinde Vahdet, birlik mertebesinde sabit olan uluhiyet sırrı bu taayyün alemine ulaşan kendisine itaat edilen ilahi emirde yayılır. Çünkü ilah meluhu yani ilahı olanı gerektirir. İlahı ilah olarak kabul edecek olanı gerektirir. İlah, meluhu gerektirir. Ve meluh yani ilahı olan onun taayyün mertebeleridir. Yani meluh Meluh neymiş? İlahı olan. Yani taayyün mertebeleridir melûh. İlaha kul olan. İşte bunlar ne oluyor? Taayyün mertebeleri. Bu taayyün mertebeleri bir cihetten de melûh. Yani ilaha kul olan oluyor. Bunun çalışması lazım tabii haliyle. Değil Olacak ki tabii Rabbü Rabb'a mesela merbûk gerekiyor. Tabii ki. İlaha kul gerekiyor bunun gibi. Bundan dolayı bu kendisine itaat edilen ilahi emir taayyün ile taayyünsüzlük arasında gidip gelir. Bu ilahi emir taayyün ile taayyünsüzlük yani mutlak zat ile taayyün arasında gider gelir bu emir. Şimdi insanı kamil hüviyeti itibarıyla haktır. İnsanı kamil hüviyeti itibarıyla haktır. Ve taayyünü itibarıyla da kuldur taayyül etmesi itibarıyla kuldur. Evet. Ama hüviyeti itibariyle haktır. Zatına bakan yöne itibariyle. Tabi. Burayı iyi Bundan dolayı bu emirler Kamil'in kendi hakikatinden kendi taayyününe iner ve ulaşır. İşte burayı iyi anlamak lazım. Burası çok uzun uzun anlatılacak, açılacak bir mevzu ama açmayacağız. Açarlar ileride. <gülüyor> Açıldığı zaman açalım. Mesele burada. Bundan dolayı bu emirler Kamil'in kendi hakikatinden kendi taayyünle iner ve ulaşır kendinden kendine mesela ve asaleten insanı kamil, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olduğundan asil insanı kamil, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olduğundan beni gören muhakkak hakkı gördü. Aynen öyle. Yüksek kelamı ile bu sözü ne zaman dedi miraştan gelirken beni gören muhakkak hakkı gördü. Yüksek kelamı ile yüce hüviyetlerinin Hakk'ın zatı ve taayyünlerinin de zatıyla beraber sıfatlarının hak olduğuna işaret ediyorlardı. Ne güzel ifade demiş. Ne demiş bu sözüyle? Yüce hüviyetlerinin Resulullah Efendimiz yüce hüviyetlerinin Hakk'ın zatı ve taayyünlerinin de zatı ile beraber sıfatlarının hak olduğuna işaret ediyorlardı. Bu alemle beraber tam icem oldu her şey. Ve Kur'an-ı Kerim kendilerinin hüviyetleriyle taayyünleri arasında gidip gelici olan kendisine itaat edilen ilahi emirdir. Ve Kur'an-ı Kerim'de kendi hüviyetlerinin hak olduğuna Enfal 17 Attığın zaman sen atmadın ve lakin Allah attı. Ayet-i Kerimesinde bu, bu ayet-i neye işaret? Kendi hüviyetinin hak olduğuna. Resulullah Efendimiz'in hüviyetinin hak olduğuna işarettir diyor bu ayet. Evet. Attığında sen atmadın ve lakin Allah attı. Peki şimdi bu neydi? Kendi hüviyetine hak olduğuna işaret olan ayet. Taayyünün kul olduğuna işaret olan ayet hangisi? Şimdi onu söylüyor. Resulullah Efendimiz'in taayyünlerinin kul olduğuna işaret olan ayet ise Kev 110 Ya Habibim de ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Ya Habibim de ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Keh 110 Ayet-i Kerimesinde işaret buyurulur. Neye buyuruyor? Taayyünlerinin kul olduğuna işaret. Bu hakikat bütün eşya hakkında da böyledir. Nitekim Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de müminlerin genelini içine alacak şekilde Enfal 17'de der ki Onları siz katletmediniz velakin Allah katletti. Evet stolmüşlüklerin i̇şte katledilmesi mevzusu. Onları siz katletmeyiniz. Velakin Allah katletti. Buyurur. Ve Hazreti Şeyh-i Ekber Fütûhat-ı Mekkiyelerinde o Allah'ı tesbih ederim ki zahir ettiği eşyanın aynıdır. Yani hakikatidir. Tesbihi ile bu hakikate işaret buyurmaktadır. Ancak insan isimlere ait toplayıcılığa mazhar olduğu için ve onun Ahseni takvim üzere yani en güzel kıvamda mahluk olan taayyünü bu isimlerin hükümlerinin açığa çıkmasına müsait olduğu için diğer eşyadan daha faziletli ve mükemmeldir ee, in insan tabi bunun için işte yani en kamil şekilde bu taayyünlerin açığa çıkmasına masar olan müsait. insan müsait, müsait olduğu için müsait. diğer varlıkların içerisinde onun için işte ahsen takvim oluyor evet. şeref buradan geliyor bu sebeple Rabbani fermanda buyurulur ki, ben veçimi murad eden kimseye iradesiz olarak mübah kıldım. Evet, Rabbani fermanda bu, buyurulan söz budur diyor. Ben veçhimi murad eden kimseye iradesiz olarak mübah kıldım. Yani masiva sayılan sıfatlarıma ve isimlerime ait görünme yerlerinde ve eşyada vücudunu bağımsız zannetme vehminden yüz çevirip, vücudunu bağımsız zannetme vehminden yüz çevirip bunların kayuğumu olan zatıma yönelen kimselere ilahi iradem ve meşiyetim bağlanmaksızın veçhimi ve zatımı mübah kıldım. Sebepler de kalktı ortadan. Hiçbir şey kalmadı. Çünkü bu mübah kılıçım onun yönelmesinin tabii ve zaruri neticesidir. Allah'ın kanunu bu. Sünnetullah kanunu. Bu yöneliş oldu mu zaruri neticesidir. Yani otomatik işler zaten bu sistem. Eşya kalkıyor orada. Ve bu gibi neticelerin oluşmasına tabii ki irade bağlanmaz. İrade yönelenimdir. Ve sıfatlara ve isimlere ait perdelerimi bir yırtış yırttım ki yama ve eklenti kabul etmez. Devam ediyor Rabbani fermanda. Devam ediyor bakın. Ve sıfatlarıma ve isimlerime, isimlere ait perdelerimi bir yırtış yırttım ki yama ve eklenme kabul etmez. Bir daha o perde kapanmaz. Olmaz. Şimdi bu perde yırtılınca kalplerden, bu perde nerede yırtılıyor? Kalplerden yırtılıyor. Yani. Çünkü perde isimlere ait tecellilerden hasıl olan korku kaldırılır. İsimlerden gelen tecellilerin zuhura çıkarttığı korkudan kaldırılır muhal olur artık. Korku, korku aldırır. Onlar artık korku yoktur diyor. Ve artık böyle kalpler gayb ile ziynetlenmeye başlar. Ve benim veşime perde olan isimler ve sıfatlar perdeleri yırtılınca benim itibari olan gayb oluşum senin bakışından kalkar. Ben senin karşında hazır olurum. Bundan dolayı bu halde sen benim huzurumda secde edici olarak sebat et. Kulluğunda dur. Kulluğunda dur. Çünkü sen artık benim veçhimi devam üzere müşahede edersin. Muhakkak secde etmede görme ve durmada perde vardır. Secde etmede görme ve durmada perde vardır. Nitekim bir azimüşşan padişahın huzurunda bulunan kimse huşu ve tevazu halindedir. Bir kimse bir padişahın huzuruna çıksa ne yapar? Huşu ve tevazu halindedir. Bundan dolayı secde ve huşu halinde görme vardır. Ve padişahın azametini bilmekle beraber huzurdan hariç olanlar, evet padişahın büyüklüğünü biliyor ama huzurda değil, dışarıda olanlar huşu ve secde içinde, perde içindedir. Muhakkak ben kulun bulunduğu bütün yurtlarında kazandığı şey sebebiyle her bir nefis üzerine kaim olan kayyumum. Çünkü kulun ilk olarak istidat lisanı ile, ilk olarak istidat lisanı ile talep ettiği şey ilmin suretinde. Ve daha sonra ruhlar aleminde ve daha sonra misalde, kademe kademe iniyor aşağıya. Evet önce ayağını sabite, il ilmi suret daha sonra ruhlar aleminde ve daha sonra misalde, misal aleminde ve daha sonra sabit aynı gereğince kazandığı şeyler şehadet aleminde peydah olur. Açığa çıkar. Bundan dolayı onun nefsi her bir yurdunda benim hakiki vücudum ve zatım ile kaimdir. Her bir yurdunda hangi mertebede olsa bile benim hakiki vücudum ile Zatım ile kaimdir. Ve ben onun bütün mertebelerinde ve yurtlarında kayyumuyum. Şimdi bu fermanımda yazdığım şeyi iyi anla. Bu Rabbani fermanı. Burayı iyi anla diyor. Ve senin izafi vücudunda, var sandığın bu izafi vücudunda ve hayalinde ve fiillerinde ve amellerinde resmettiğim şeye dikkatlice bak ve bu müşahade hali içinde benden hitap bekle benim hitabımı bekle çünkü görmede ve huzurda hitap olmaz iyi anlayalım burayı görmede ve huzurda hitap olmaz ve hitap olan mahalde de görme ve huzur bulunmaz yani görülenin ve hazır olanın vücudundan ve vasıflarından bahsedilmez hitap olanda ve vücut ve vasıflarından bahsedilen şey de görülür ve hazır değildir. Ve selam ismi ile tecellim ve müşahade rahmeti ile zuhurum ve mutlak vücudumun bereketleri senin üzerine olsun. Ve senden ayrılmayan kimselerin üzerine olsun. Ve sana ulaşmayarak huzurumdan uzağa düşenler bu tecellilerimden mahrum olsunlar. Diyor. Rabbani fermanı yani hatırlatışı işlemiş olduk şimdi meleki tezkire yani meleki ferman hatırlatış melek cihetinden gelen düşünce neymiş Rabbani düşünceyi izah etti şimdi Rabbani cihetten Rabbani ve Rahmani cihetten gelen. şimdi meleki düşünceyi izah ediyor meleki ferman hatırlatış yukarıda izah edildiği üzere insan bütün ilahi mertebeleri toplamıştır cem etmiştir kendisinde. Çünkü Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Hadis-i şerifinden işareti hepsini ilahi mertebeleri toplamıştır. Ve isimlere ait toplayıcılığı taşıyıcıdır. Emaneti yüklenmiş Bundan dolayı onun hüviyeti yönünden hakkiyeti olduğu gibi melekiyeti ve nefsaniyeti ve şeytaniyeti de vardır. Ve her bir mertebesinden kendisine hatıralar ve nakiller olur. İşte düşünceler ilka olur. Rabbani hatıralar yukarıda geçti. Anlattı. Şimdi de meleki hatıralar beyan buyurulur. Evet meleki düşünce veya meleki hatıra nasılmış şimdi onu anlatıyor. Şimdi cem makamından meleki mertebeye gelen tezkirenin yani fermanın yani hatırlatışının içeriği şudur. Bu emri hatım yani bu muhkem emir Kerim olan meleğedir. Ey kerim melek! insani halifenin kalbi üzerine in. Hitap ediyor meleğe. İnsani halifenin kalbi üzerine in. Bu inişinde sen onu muhakkak üç halin birisi üzerinde bulursun. Kimi? O insanı. Üç hal üzere bulursun. Yani sen onu ya benim ile yani ilahi İlahiyle yani Allah ile ya benim ile veyahut nefsiyle veyahut düşmanı olan iblis ile beraber ve meşgul bir halde bulursun. Demek ki insan bu üç hal birisi içerisinde ya Allah ile ya nefsiyle ya da düşman olan şeytanla birlikte. Her insan bu şekilde bu üç halden, üç halden biri içerisinde bulunuyoruz biz. Ya ilahi cihetten Rabbimizle beraberiz Allah ile beraberiz. Ya nefsimizle beraberiz Her halimizde yani düşüncemizde işimizde, fiilimizde, amelimizde Ya da şeytanla beraberiz Böyle hitap geliyor Bu üç halden birinde bulursun diyor Eğer sen onu bütün Masivadan yüz çevirip Bana yönelmiş O bütün günah olan şeylerden yüz çevirip de bana yönelmiş Ve benim ile meşgul Olmuş bir halde bulursan Sana bu fermanda Bildirdiğim şeylerden hiçbir şeyi Ona nakretmem benimle birlikte bulursan bunlardan hiçbirini nakletme diyor. Çünkü ben ona nefsim ve zatım ile yöneticiyim ve yöneliciyim. Şimdi hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Bugün Whatsapp üzerinden grupta paylaştığımız meseleye işaret var burada. Ne diyor? Bak sen onu meleğe diyor? Sen onu bütün masivadan yüz çevirip benim ile hemhal olmuş bulursan sana vermiş olduğum meseleleri onun kalbine nakletme diyor meleğe. Melek devreye girmiyor orada. Neden? Kul Allah ile birlikte. Melek bilmiyor ki zaten bu meseleleri. Şimdi o halde bulursan bir şey yapma diyor. Onun kalbine. Çünkü Allah ile birlikte olana melek araya girip de onu Allah ile olan birlikteliğini bölmez. Bir, bir şey, bugünkü, bir şey yani. bugünkü örneğimizdeki bak ne güzel işaretti. Ne diyordu? Sadettin Konevi Hazretleri'nin e, paylaştığımız şeyi de parantez içinde anlatalım. Sadettin Konevi Hazretleri'nin e, bir müridi kendi kendine şeyhinden emir almadan e, halvete giriyor. Halvete giriyor ve e, Sadettin Konevi Hazretleri müridini göremeyince nerededir bu Şahıs diye sorduğunda diğer müritlere Efendim diyorlar o halvete girdi. Gidiyor halvet hanesine. Bakıyor ki sürekli bir şeyler yazmakta. Müridinin yanına giriyor diyor ki Sen ne yapıyorsun? Ne yazıyorsun? Evet ona diyor ki e, Bu yazdığın nedir? Müritte cevap veriyor. Şeyim. Ne zaman ki halvete girdim önümde birisi belirip Hz. Cebrail olduğunu söyledi bana ve sana ledünni ilimler nakledeceğim dedi. Ve ağzıma tükürdü diyor. Bu hadiseden sonra bende pek çok manalar doğdu bu hadiseyi yaşadıktan sonra. Şimdi kaybolmaması için o ilimleri tespit edip yazmakla meşgulüm. Bana Cebrail Aleyhisselam'ın bildirdiği ilimleri yazıyorum diyor. Böyle bir hal oldu bende. Hz. şey tebessüm ediyor. Diyor ki sen Cebrail'in belirmesinden önce neyle meşguldün? Mevlevi diyor ki Allah'ın zikriyle meşguldüm. Allah ile hemhal olmaktaydım. Hazreti Şeyh bu sefer buyuruyor ki Hiç Cebrail Aleyhisselam hakka yönelip Allah'ın zikriyle meşgul olan bir kimsenin kalbine ayrılık verir mi? İşte burada anlatılan yer. Evet. Melek de bir kişi Allah ile meşgulse melek Cebrail gelip de onu Allah ile meşguliyetini bölmez. Cebrail aleyhisselam ateş alır atılıyor ya. Şimdi bu örnek üzerinden gidelim. Hiç böyle bir şey verir mi? Kalbine ayrılık verir mi? Gördüğün Cebrail değil seni haktan uzaklaştırmak için gelmiş lanetlenmiş olan şeytan sana kendini Cebrail diye tanıtmış. Sen benim iznim olmaksızın halvete girdiğin için bu fitneye, bu imtihana bu tuzağa düşmüşsün. Şimdi halvetten derhal çık ve bu şeytani nakilleri Cebrail'den aldım zannettiğim bu bilgileri bu şeytani nakilleri de derhal imha ediyor. evet şimdi işte ölçü bu demek ki kul Allah ile beraber olduğunda melek dahi gelip Allah ile beraberliğini kulum bölmez o zaman meseleyi bu da işte bir terazidir bu da kul burayı iyi bilsin burayı iyi anlasın e devam ediyoruz bu, bu Kerim Melek insani halifenin kalbi üzerine in bu inişinde sen onu muhakkak üç halin birisi üzerinde bulursun yani sen onu ya benim ile veya nefsi ile veya düşman olan iblis ile beraber ve meşgul bir halde bulursun eğer sen onu bütün masivadan yüz çevirip bana yönelmiş ve benim ile meşgul olmuş bir halde bulursan sana bu fermanda bildiğim şeylerden hiçbir şeyi ona nakletme öyle diyor allah Teala nakletme Benle birlikte bulursan çünkü ben ona nefsim ve zatım ile yöneticiyim ve yöneleceğim. Orada durumu bana yöneldi çünkü kulum. Ben gereken neyse yapmaktayım. Ve bana yönelen ve beni benim gayrım olan her bir kimse ve her bir şey üzerine tercih eden kimseye benim devam üzere yönelişim bana yorgunluk ve ağırlık vermez. Allah, ne kadar insanlar, ne kadar mahlukat Allah'a yönelse de Allah'a yorgunluk ve ağırlık vermez. Nitekim ayeti de. وَسِيَا كُرْس۪يهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ هُفْزُهُمَا Yani Bakara 255. Onun kürsisi gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek kendisine zor gelmez. Buyurulur. Bundan dolayı ben kulumun kalbinin siyasetine yani kalbinin idaresine kesinti olmaksızın yönelici olurum şimdi ey kerim melek benim yönelmiş olduğum kalbe karşı edepli ol ve onu inişine vakıf kılma onun kalbine indiğini haberdar etme edepli ol karışma diyor meleğe o çünkü okul benimle birlikte çünkü eğer inişine vakıf olursa cemden farka düşer eğer kendini belli edersen cemden farka düşer bu sefer inişine vakıf olursa aşağı düşecek bu Cem'den farka düşmek ayrı bir mevzu. Tabii. Öteki Cem'den farka geçmek A aynı. zorunlu olan Cem'den farka geçmek ise ayrı bir mevzu. O mertebe. O mertebe. Cem'den farka düşer. Ve senin naklettiklerinin manasını anlamak için sana yönelmek için acele eder. Bu sefer sana yönelir. Benden yüz çevirecek, sana yönelecek. Oysa sen asıl değilsin. Çünkü sen benim isimlerimden bir isim yönünden, asıl olan zatımın indinden bir fers, Fer, bir cüzsün. Bundan dolayı ondan saklı ve örtülü ol. Kendini belli etme. Ve onun bakışından örtünmekle beraber onu, onun nefsinden ve şeytandan da koru. Hem onun bakışından örtün kendini belli etme ve onu nefsinden ve şeytandan da koru diye emrediyor Allah-u Teala. <gülüyor> ve gücün yettiği kadar onun nefsi ve şeytanı ile mücadele et ve savaş ve onları mağlup etmeye çalış. Görünmeyen ordular. Tabi görünmeyen ordular. Allah'tan görünmeyen ordular. işte Allah'ın melekleriyle yardımı. Bu hususta menkime. Evet, bu menkıbeyi de işte buradan almıştık. Az önce bahsettiğimiz menkıbeyi Sadettin Konevi Hazretlerinin müridi ile olan meselesi burada geçmekte. Orayı anlattığımız için geçiyorum, devam ediyorum. Ey kerim melek, insani halifenin kalbine inişinde eğer sen onu nefsani sıfatlardan gark olmuş ve onlar ile meşgul bulursan, nefsiyle meşgul bulursan, kendi tarafından ona gereken sözler ile ihtarda bulun. Seni yalanlamaması için onun yakını olan düşmanı ve şeytanı ve nefsi vakıf olmayacak şekilde bu ihtarını yap. <gülüyor> Onları uyandırmadan, onlara hissettirmeden yap bu ihtarını. Ey insanı halife! Nefeslerinin ne gibi inançlar ve ameller içinde harcanacağı sayılıdır. Ve vakitlerin, amellerin ve fiillerin üzerine şahittir mübah olan fiillerin çokluğundan sakın ki hesabı olduğu için pişman olursun. Ve mekruh ve yasak olan amellerden, fiillerden sakın ki, bakın burada ne diyor? Mübah olan fiillerin çokluğundan sakın. Yani mübah dahi olsa takva ehli ol. Yani mübahların, mübah diye e nasıl olsa mübah diyerek o fiillerin çokluğuna gitme. Bu sefer hataya düştüğün yerler olabilir diyor yani. <gülüyor> tak, takva ehli ne yapıyor? mübah olanlardan bile sakınır zaruretince mübahları kullanır takva ehli mübah olan fiillerin çokluğundan sakın ki hesabı olduğu için pişman olursun ve mekruh ve yasak olan amellerden, fiillerden sakın ki onlar da ısrar şaki olmayı gerektirir cehennem ehli olursa ondan sonra ateşe düşersin diyor mekruhtan ve yasak olan haramdan sakın Geniş bir yol alan şeriat caddesinde yürümeyi üzerine lazım kıl. Şeriata ittiba ederek şeriatı gözet Ve farzları yani Allah Teala'nın sana farz kıldığı şeyi eda et. Yerine getir. Mübah olan şeylerden yeme ve içme ve uyku ve buna benzer olan fiillerden mübah olan bir fiili yapmak istediğin zaman, Yeme içme uyku ve benzeri Mübah olan fiilleri yapmak istediğin zaman Onu avamın yaptığı gibi yapma Ki Ya pişman veya şaki olursun Nasıl olsa mübah diye gevşeme Avam nasıl olsa mübah bu Şeriatta mübah kılınmış diye Sürekli mübahlara yönelir Bunun gibi yapma diyor gevşeme Gidersen bunun arkası pişmanlığa ve şakiliğe götürür Ve lakin Onu seçkinler gibi Tenzih ve ibadet kastıyla yap. Bak şimdi mübahı nasıl yap? Mübah olanı yaparken de nasıl yap? Hem mübahı yaparken de kısıtlamanı yap ve şu düşünce üzerine yap mübahı diyor. Bakın. Alan ne yapıyor? Bu nasıl olsa mübah. Şeriat allah Teala mübah kılmış. İşte yiyelim, içelim mübah olan şeyler. Ama sen nasıl yap diyor? Anlatıyor. Tenzih suretiyle yapmak şudur ki suretiyle yapıyor. Bu şudur ki sen kendini yeme ve içme ve uyku olmaksızın yaşayamayacağın noksan bir hal içinde ve hakka muhtaç ve hakkı bu ihtiyaçlardan münezzeh görerek yap. Yemeden, içmeden, uyumadan ben yaşayamam. Ben hakka muhtaçım. Ancak bu Allah bunlardan münezzeh. Yemekten içmekten diyerek Bu düşünceyi bu tefekkürü aklına getir Bunu düşünerek yap diyor Bu yeme içmenin uykuyu Nitekim Hak Teala Enam 14'te der ki O doyurur Doyurulmaz O doyurur Doyurulmaz Aynen. Buyurur Ve bu ayette sana tenzih ile yapmayı bildirir Ve seni ikaz eder ve ibadet suretiyle yapmaya gelince o da şudur ki Sen yeme ve içme ve uyku hakkında layık olan yönden bakarsın Yani bu gibi mübah olan şeyleri ibadetine yardımcı edinirsin Örneğin Namaz ve cihad ve bunlara benzer farzların edasına kuvvet oluşması için yemek yersin Yani ben yemek yiyeyim ki namazımı huşu içerisinde kuvvet bularak yapayım Veya cihadı kuvvetli bir şekilde düşmana karşı savaşayım düşüncesi ve niyeti üzerine ye, iç ve uyu dinlen ve gece kalkmaya kuvvet için uyursun. Uyuyayım ki vücudumu. Vücut bizim neyimiz bineyimiz. Adeta atımız bizi bir yerden bir araya götüren bineyimiz oluyor. O zaman bu vücudumuzu da gerektiği gibi kullanmamız lazım ki bu ibadet ve taatlerimizi Allah'a karşı kulluğumuzu layıkıyla yerine getirebilelim. Cihad zamanı kuvvetli bir şekilde düşmanın karşısında cihat edelim veya nefsimizin karşısında cihat edelim ve bu e, şeyleri tam olarak yerine getirelim. Gece kalkmaya kuvvet için uyu. Gece kalkıp ibadet edeyim, biraz uyuyayım ki vücut dinlensin, gece de kalkıp gece namazı kılayım, ibadet edeyim, zikredeyim Allah diye uyu. Ve şehvet için değil. Ancak salih bir çocuk için. Yani şehvetim artsın diye yeme, içme. Bu yediğim, içtiğim gıdalarla Allahu Teala bana salih bir çocuk ihsan etsin düşüncesiyle duasıyla bu düşünceye kitlenerek yediğini bu manada Veya veyahut şehvetin galip gelmesiyle harama düşmekten korunmak için nikah ettiğini düşün şehvetin galip gelmesiyle harama düşmekten korunmak için ben evleniyorum nikah ediyorum düşüncesini taşı ve ibret almak için seyahat etmek seyahati ibret almak için ve imatâ eza yani yollar üzerinde halkın geçmesine engel olan ve zahmet veren şeyleri temizlemek ve yolunu şaşırmış olan kimselere doğru yolu göstermek ve mazluma yardım etmek ve bunun benzeri olan işlere kuvvet oluşması için ye, iç ve uyu. Bu düşünceler içerisinde yap bunları işte bu ilahi ferman ile kerim olan meleğin hatıraları, meleğin düşünceleri bunlardır. Ve bunlar meleki hatıraların esasları olup teferruatı salikin zekası ve kavrayışı ile açılır. Bunlar detaylanabilir. Kişinin zekasına ve kavrayışına göre açılır. Dedik. Evet bu hafta sohbetimizi burada tamamlayalım. Haftaya İnşallah haftaya Evet bu sohbet cumartesi günleri. Bir dahaki haftaya nefsani hatırlatış ve şeytani hatırlatışları yani düşünceleri işleyeceğiz inşallah. 293. sayfada kaldık. Amin. Eûzü şeytan mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım! Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. <gülüyor> Allahumma ufirli veli valideyye veli müminine vel müminati el ahyai minkum el emmat Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasırıl haqqı bil haqqı vel hadii ila sıratı kalmustakim ve ala alihi haqqa tadrihi ve miktarihi al-azim Subhanenlezi yar'ani Subhanenlezi mekani Ya'lemu mekani Subhanenlezi yar'ani Esselatü ve selamü aleki Rasulullah, ve selamü aleki ya ve selamü aleki ya Seyyid al-Abdülün ve ve aleyna ejmaein. Subhan Rabbi Kerabill Izzet, ve selamun ala fatiha